Pavlus'tan Koloselilere Mektup 4. Bölüm Ey Efendiler! Gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek, kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın. Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki, Tanrı, sözünü yaymamız, ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. Rab yolunda emek taşım, ve güvenilir bir hizmetkar olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. ile ilgili buyruklar aldınız. Yanınıza gelirse kendisini kabul edin. Yustus diye tanılan Yeşuda size selam eder. Tanrı'nın egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye, sizin için her zaman doğayla mücadele ediyor. Gerek sizin, gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim. Sevgili hekim Luca ile size selam ederler. Laodikya'daki kardeşlere, Ninfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra Leodikya Kilisesi'ne de okudum. Siz de Leodikya'dan gelecek mektubu okuyun. Arhippus'a Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat ettiğin Ben, Paulus, bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun.